Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatu Muhterem dinleyenlerimiz Allahu u Teala ve Tekaddes Hazretlerine Sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Maddi ve manevi Zahiri ve batını birçok Fetihlerle Nusretlerle Zaferlerle, açılımlarla müşerref kıldı Ve bizleri dostlarının nusretiyle, yardımıyla, zaferiyle, sevinen düşmanlarının, kafirlerin bozguna uğramasıyla müjdelenen kullarından eyledi Bunlar şuur meselesidir Bu şuur da allah Teala'nın ihsanıdır Kimse kendiliğinden bu şuura eremez erişemez ancak Allahu Teala hidayet ederse o zaman mesele yanlar. Nice akıllıyım diyenler, kültürlü aydın geçinenler İslam'ın fetihlerinin ve zaferlerinin önemini, insanlık alemine getirilerini, faydalarını idrak edememiştirler. Kimisi de idrak etceler de inadına inkar etmiştirler. İstanbul fethedildi de ne oldu? Ne faydası oldu? Diyen insanlara rastlıyoruz bu zamanda. Fatih İstanbul'u fethetmiş de ne olmuş diyecek kadar şuursuz, basiretsiz, idraksiz insanlar var. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem müjdelediği bu İstanbul fethiyle sevinmek, tarahlenmek meşru surette, konuşmalarla, konferanslarla Sohbetlerle, nasihatlerle, ibretli derslerle kutlamak elbette ki iman alametidir. Kul bi fadlillah ve bi rahmeti Habibim şöyle Allah'ın fazlı rahmetiyle ile ancak bununla sevinsinler. Tabii ki İstanbul'un fethi Allah'ımızın lütuf ve keremidir. rahmetinin büyük bir eseridir. Buna sevinmeme geldi midir? Bu sene 554. Yılını idrak etmekte bulunduğumuz bu şehir İstanbul'umuzun bu eşsiz kıymete sahip çok değerli vatan toprağımızın fethi elbette ki Hazreti Kur'an'da da Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde de yerini bulmuştur. Hazreti Kur'an velâ ratmin velâ yabisin Yaş kur'u ne varsa Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğu. Mâ ferra şey. Biz Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Nef'u mahfuz manası da vardır. Kur'an-ı Kerim manası da vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de de bütün bu ilimlerin mevcut olduğu ulemamızın beyanları ile sabittir. Cemîu'l fi'l Kur'an lakin ve Bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin herkesin aklı bunu almamaktadır. Bu itibarla Hazreti Kur'an zaten Muhammed Mustafa ya sallallahu teala aleyhi ve sellem inna fetihna leke mubina sana açık seçik aşikare bir fetih nasip ettik buyururken Mekke fethinden başlayan ve kıyamete kadar Müslümanlar tarafından fethedilecek bütün beldelerin fethini müjdelemiştir. Bütün bu fetihler Allah için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirdiği dini mübini İslam için yapılmıştır. İslam'ın yayılması, yaşatılması, ihya edilmesi, insanlığın İslam'la buluşturulması için ve iki cihan saadetine kavuşturulması için tertiplenmiştir. Hoca sen bu kafaya nereden geldin? Bu fikri nereden buldun? Diyorsan derim ki Fetih kendisine nasip edilen ne güzel kumandan müjdesine mazhar kılınmış Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han Efendimiz. Efendimiz kendisi davasının ne olduğunu cihadının ne uğurda olduğunu ve İstanbul'u İstanbul'dan evvel de fetihler nasip olmuş İstanbul'dan sonra da ona fetihler nasip olmuş bu fetihleri ne gayeyle kazandığını belirtmiştir fethin sahibinin niyeti ifadelerinde açıkça yer bulmuşken bizim burada başka davalar gütmemiz başka fikirler ortaya atmamız beyhude olur bak ne buyuruyor Hazreti Fatiha İmtisali cahidufillâh olup olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Benim niyetim diyor Allah yolunda cihad edin. Düşmanlarla harp edin. Kafirlerle, dinsizlerle, imansızlarla mücahedede bulunun. Emrine uymaktır. Allah Teala Kur'an'da cahidufillâh emri veriyor. Benim de niyetim bu emri tutmaktır. Nasıl kıy musalla namazı kılın emri namaz farz etti. Caadi fillah da cadi farz etti. Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Sadece ve sadece İslam dininin gayreti, çalışması, İslam dininin yayılması derdi beni bu hususta gayretlendirmiştir. Fazla hak ve himmeti cündü ricallullah ile Ehli küfrü serte sert kahreylemekdir niyetim. Allah Teala'nın fazluk keremiyle diyor. Bak ne dedik başında? Allah'ın fazlú rahmetiyle sevinsinler. Allah'ın fazlú rahmetine güvensinler. Allah'ın lütfu iyiliği Allah Teala mecbur değil bize bu fetihleri nasip etmeye lütf ediyor, kerem ediyor, iyilik buyuruyor ve Allah dostları, Allah Teala'nın er kulları, pelvan kulları, velileri, manevi orduları tabi hem onun ordusunda Allah dostlarının beden olarak katılanları, hem manen ve ruhen, ruhaniyetleriyle, ümmetleriyle katılanları mevcut olduğundan, benim niyetim diyor, kafirleri baştan sona kahretmek, onları umduklarına erdirmemek, ehli küfrün derdi nedir? İslam'ın sesinin Susması, İslam'ın yayılmaması, Allah adının anılmaması, Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem etbağının, ümmetinin çoğalmaması, onların derdi bu. Benim de derdim ne? Onları kahretmek, onları mahrum ve perişan etmektir. Enbiya ve evliyaya istinadım var benim, Lütfu haktandır hemen, ümidi fethun usretim. Benim peygamberlere dayanışım var, velilere, Allah dostlarına itimadım var, istinadım var, onlardan istimdadım var, onlardan himmet istiyorum, onlardan yardım istiyorum. Allah'ım ile Celle Celaluhu onları aramda aracı yapıyorum. Onun için fetih ve yardım geleceğine dair ümidim Allah'ımın lütfundan kuvvetle beklenmektedir. Nefsim ve malımla nola kılsam cihanda istihad, Alhamdülillah var gazaya sadhe zaran rahmeti. Canımla ve malımla bu cihanda Allah'ın dini uğrunda ne kadar gayret etsem Allah'ımın hamdiyle Rabbimin bana bu gayreti ve niyeti nasip ettiğine dair ona şükrederek gazaya çıkmaya binlerce kere rahbetim hevesim ve arzu işliyakım var benim diyor. Ey Muhammed Mucizatı Ahmedi Muhtar ile umarım galip ola ehdai dine devletim. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, o Ahmedi Muhtar'ın o seçilen peygamberin mucizeleriyle onun tabii ki fetih müjdesiyle umarım ki devletim din düşmanlarına galip olacaktır diyor Hazreti Fatih. Demek ki buradan anlıyoruz ki niyet Allah'ın dini için, onun dinini yaymak için, onun kelimesini imallah için yücelmek için ve onun zikrini anmak için, andırmak için yapılan gayrettir bu niyetli olduğu için sonu galibiyettir, zafer ve nusrettir ve böylece neticelenmiştir. Şimdi Hazreti Kur'an, Muhammed Mustafaya sallallahu aleyhi ve sellem vaad ettiği bütün fetihlerde kıyamete kadar Müslümanların fetihlerine işaret etmiştir. Mevlaati Teala üstaydullahu verasetkum arzuhum diyarhum onların topraklarını yurtlarını mallarını miras olarak verdi. Kureyza oğullarının, Nadir Yahudilerin işte Medine etrafından başlayarak Medine civarından başlayarak gelen fetihlerin neticesinde ve <gülüyor> arzal öyle topraklara sizi varis kıldı ki henüz onlara ayak basmış değilsiniz. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o o zaman için ayak basmadı. Sonradan tabi halimcide Bayuvelan sari iler olsun, Abdullah Müjbeiler, Abdullah bin Abbaslar, Abdullah bin Ömerlerin teşrif ettikleri İstanbul tabi e, sonradan onların ayakları mübarek bu beldeye değmiştir ama o zaman için henüz ayak basmadığınız nice toprakları da size nasip etmiştir Allah Teala bu fetihleri kesinleştirmiştir diye müjdelemiştir. Yine fetih Suresinde fejalim duni zalike fethen Allah Teala azzleri ve alem takdiru عليها Allah Teala azzleri diğer yerleri de fethetme isse nasip etmiştir ki henüz sizin onlara gücünüz ve imkanınız ulaşmamıştır ama Allah Teala'nın e, gücü kuvveti ve kudreti oraları da bütün alemleri de kuşatmıştır. Dolayısıyla İstanbul'un fethi de vesair küfür diyarlarının fethi de Allah'a hiç zor değildir. Buyurarak buna işaret etmiştir. Yine Estağfurullah Nur suresinde âlldallâhul iman edenleriniz, salih ameller işleyenleriniz Namaz, oruç, haç, zekat gibi ibadetlere devam edenleriniz, Allah Teala'nın emirlerine uykularına, hakkıyla inanarak amel edenlerinize Allah söz vermiştir. Lesteklifennum fil ard kemasteklefellezine min qabl. Onlardan evvelkileri dünyaya hakim kıldığı gibi, geçmiş peygamberleri ve onların ümmetlerini söz tuttukları vakitte fetihlere nail kıldığı gibi onları da bu ümmetin müminlerini salih amel işleyenlerini de fetihlere muvaffak kılacaktır. وَلَيُمَكِّنَنَا لَهُمْ د۪ينَهُمْ لَذِرْتَبَالَهُمْ Onlar için seçip beğendiği dinlerini, İslam dinini yaşama imkanını onları malik kılacaktır. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْف۪ي مَمْنَعَ Korkularından sonra Allah Teala onlara emniyet ve güvence ihsan edecektir. Bütün bu müjdeler, vaatler bu ümmetin, İslam'ın hakimiyetine ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra birçok fetihler bir olacağına Hulefai Raşid'in aslında olsun, ondan sonra sahabe-i kiram döneminde olsun, sahabe-i kiramdan sonra gelen komutanlar tarafından olsun, bütün bunların fetihlerine işaret etmektedir. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra sahabe-i kiram yine kafirlerin baskınlarından korkarak bir güvensizlik hissederek Silah taşıma zarureti Üzerine ne zaman rahat edeceğiz Ne zaman istirahat edeceğiz Ne zaman bir güven Temin edeceğiz Silah taşımadan camiye gidemiyoruz İşte efendim Mescid-i Nebi'ye geliyorlar Gidiyorlar baskınlardan korkuyorlar iken Bu ad-i nazil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları müjdelemiştir Acele ediyorsunuz Yakında fetihler başlayacaktır Ve Allah Teala Size şarkan ve garben Doğuları batıları fethettirecektir. Ve böylece İslam dünyaya hakim olacaktır. Parlayacaktır. Ve Müslümanlar tam bir güvence kazanacaktır. Emniyet içerisinde dinlerini rahatça huzur içerisinde yaşayacaktır. Müjdesini vermiştir. Demek ki böylece Hazreti Kur'an Müslümanlara vaat ettiği fetihler içerisinde elbette ki İstanbul'un fethine de işaret etmektedir. Ancak tabi Hazreti Kur'an'ın bir de işari tarafı vardır. Bütün ilimler onda olduğuna göre içinde cevahir var, hüneranda dalmaktır. Mesele Kur'an-ı Kerim'den bu manaları işari manaları çıkarabilmektir. Bunun da herkes ehli olamaz. Ancak tabii muhiddin Arabi gibi, Molla Cami gibi şair, büyük veliler bu manalara işaret etmişlerdir. Bunlardan biri olarak Sebe suresinde geçen Beldetun Tayyibah tertemiz pek hoş belde At kelimesinde tabi ad kelime e, Sebe Kami ile ilgili bir şehirden bahsetmektedir. Fakat bu belde Tayyibah'un cümle-i celilesinin harflerini Molla Cami Hazretleri Ebced hesabına göre toplamış ve Hicri 857. yılı bulmuştur ki miladi olarak 1453 yılına denk gelen bu yıl İstanbul'un fethi müesser olmuştur. Böylece demek ki tertemiz beldeye bir işaret buradan çıkmıştır. Burada bir fetih mucizesinin gizli olduğuna işaret etmiştir. Tabi fetihler vaat edilmiştir. Yardım zafer söz verilmiştir. Ama bu işte sabır gerektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte bazı müjdeleri 857 yıl sonra gerçekleşen İstanbul'un fethi gibi epey zaman sonra gerçekleşmiştir. Bundan sonra da daha gerçekleşecek çok müjdeleri vardır, mucizeleri vardır. Hazreti Mehdi'nin zuhuru olsun. İsa aleyhisselam'ın gökten inişiyle birlikte İslam'ın dünyaya hakim kılınışı ve yeryüzünde şirkten eser kalmayacağı müjdesi gibi daha birçok müjdeler de henüz beklenmektedir. Biz bunlara böylece iman etmişizdir. Bundan öncekiler çıktığı gibi bundan sonrakiler aynen gerçekleşecektir bunda zerre kadar bir şüphemiz yoktur bu bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanımızın bir gereğidir böylece şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık müjdesi ki bu hadis-i şerif İmam Bukhari'nin Et-Tarihul Kebir isimli eserinde yer almaktadır camus sahır tabi hadislerinde geçmektedir vs. birçok eserde yer almaktadır meşhur bir hadis-i şeriftir falan yamal فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ لَاَلْكَ الْجَيْشُ Ant olsun ki, yemin olsun ki elbette İstanbul'u fethedeceksiniz. Ümmetine hıtap etmiştir. O zaman henüz Türkler İslam ile şereflenmemişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepimizin peygamberi olarak kıyamete kadar gelecek bütün ümmetlerinden haberdar olarak hepimizin suretleri kendisine mucize yoluyla gösterilmiş hepimizi tanıyan ve bizden sonra geleceklerde tanıyan bir peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu hitabı yönetmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arapların peygamberi değildir Türklerin de peygamberidir Avrupalıların da peygamberidir bütün dünya milletlerinin peygamberidir ve mersalnakille rahmetil âlemin sırna olarak bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş ve bütün insanlara toptan gönderilmiş bir peygamber olarak Rabbimizin buyurduğu üzere henüz onlara kavuşmamış olan sahabe ikrama yetişmemiş olan diğer milletler içerisinde de Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala resul olarak elçi olarak uyarıcı olarak ve müjdeleyici olarak göndermiştir. Bu itibarla Kainat Efendisi Sahabeyi Kiram'ın asrında bulunmayan ve onların ırkından olmayan diğer toplumlar içerisinde de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş olması hesabıyla bizim de aramızda gönderilmiş sayılmaktadır ve bu itibarla bize de hitap etmiştir. İstanbul'u mutlaka fethedeceksiniz. İşte bu müjde. 857 sene sonra gerçekleşmiştir. Ancak tabii ki Sahabeyi Kiram Hazarati bunun Teakkukı için bizi beklememiştirler. Zaten onlara bu hususta da bir zaman verilmemiştir. Onun için onlar gayret etmişlerdir. İstanbul'u almaya ordular hazırlayarak yönelmişlerdir. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören sahabe-i kiramdan derlenen ordular İstanbul'a yönelmiştir. Ve aralarında sahabenin bulunduğu, birçok sahabenin bulunduğu birkaç sefer sahabe-i kiram döneminde İstanbul üzerine yönelmiştir. 90 yaşında aksakallı vaziyette bu orduya katılan Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el Ensarî, Radiyallahu lưhül Hazretleri bunların en önemlilerinden olmaktan öte tabii burada şehit olmuş ve bizlere şefaatçi olarak kalmıştır. Onun ayrıca bir talebi, bir dileği bulunmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İstanbul'un surlarının dibinde Salih bir insanın defne olunacağı müjdesini almış olmasıdır Ve bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle salih oldu Allah dostlarından oldu iyi kullardan oldu Haber verilen bu insanın Bu bir kişiden bahsedildiği için O bir kişinin de kendisi olmasını ümit ederek Rabbinden niyaz ederek İstanbul üzerine gelen cihat ordusuna katılmıştır ve bu dileği yerini bulmuştur ve Halid-i Hazretlerimiz bu şehrin halkına büyük bir nimet olarak kalmıştır yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari Resulullah'ın yari Eba el Ansari Radıyallahu Teala İstanbul halkına bu şeref yetmez mi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde misafir kaldığı aylarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde ağırlayan Mihmendar Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sancaktarı Bedir, Uhud ve Hendek gibi bütün gazalara katılmış ve bu bursuzluk Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali Efendimiz dört halife döneminde hiçbir cihattan geri kalmamış. Böyle mübarek bir insanın İstanbul'umuzda medfum bulunması ve bizim komşumuz olması bize şefaatçi Olması çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın gömüldükleri yerlerdeki halkın Müslümanlarına şefaatçidirler. Mealindeki Ad-i Şerifine binaen bizlerin de İstanbullular olarak ve inşallah İstanbul'da gömülmeyi Ebu Ayübel Hazretlerimizin civarında gömülmeyi arzulayan kişiler olarak şefaatini ummamız hakkımızdır. Ayrıca Ebu Ayübel Ansari Hazretleri evvelü ceysin yeğzül İstanbul'u almak için gaza edecek ilk ordu günahlarından kurtulmuştur ve onların günahları bağışlanmıştır. Hadis-i şerifinin de müjdesine nail olmak o mübarek insanlar o kadar günahtan sakındıkları halde ahiretteki halleri, makamları çok yüksek olduğu halde yine de e, nerede mağfiret müjdesi var? Nerede af olma müjdesi var? Böyle hevesli şekilde koşan insanlardır. Bu itibarla bu hadis şerifin müjdesine nail olmakta, bayıbelen sahih hazretleri gibi birçok sahabenin umudu olmuştur ve onların İstanbul'a cihada gelmelerine vesile olmuştur. İstanbul'da bugün 22 kadar sahabenin kabirleri işaretliyse de isimleri geçmektedirse de sayının daha yüksek olduğu birçok araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Özellikle Toklu dede haziresi vardır. Orası kapalıydı evvelce biz ziyaret edemiyorduk. Şimdi elhamdülillah ziyarete açılmıştır. Orada Ebu Şeybetel Hudri Hazretleri de yatmaktadır. Ahmed Ansari ve Şair zatlar, sahabeden dört kadar isimleri geçen zatlar şu anda kabirleri, yerleri belirlidir. Fakat özellikle Ebu Şeybetel Hudri Hazretleri, Ebu Şehitel Hudri Hazretleri'nin kardeşi olduğu rivat ediliyor. Onun da kendisinin sahabe olduğunu gizlediği daha sonra vefat edeceği sırada şehit düştüğünde ben Resulullah'ın eshabındanım Diyerek hadis şerif, bir emanet hadis-i şerifi Tebliğ ederek Şehit olduğu rivayetler arasındadır Ebu Şeybi Hazine'nin Kabri şerifi de evvelce Ebu Ayubel Ensari Hazine'nin kabrinden sonra En çok ziyaret edilen Ve kılıç kuşanma merasimlerinde Padişahların tahta çıkışlarındaki ilk ziyaretlerinde Ebu Ayubel Ensari'den sonra Gelen ziyaretler arasındadır Maalesef tabi şu anda Biraz ihmal edilmiş unutulmuş ise de Elhamdülillah şu anda ziyarete açılmıştır. Ziyaret edebilmekteyiz. Hafta sonları, kandil gecelerinde ziyaretler açıktır. Oraya Toklu Dede Haziresi deniyor ki orada yatan sahabe sayısının bini bulduğu rivayetler arasında yer alıyor. Araştırmacılar tarafından e, İstanbul'lu Sahabiler adı altında çıkan eserlerde yer alıyor. Dolayısıyla tabii bu sayıyı tam bilmemiz, tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca genç sahabiler hepçe Hazreti Halid gibi 90 yaşında değil tanınmış meşhur olmayabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi küçükken görenler de sahabe olma şerefine e, nail olmuşturlar. E, bu itibarla e, yaşları genç olanlar, isimleri kitaplara geçmemiş olan, kayda alınmamış olan birçok sahabe mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gören sahabe sayısının 114 bin kadar veda haçında bulunan e, sahabenin 114 bin kadar olduğu rivayet edilmektedir. E, 100 binden fazla oldukları kesindir. Bu itibarla şu anda kayıtlara baktığımızda belki 7 bin, 10 bin, 15 bin gibi bir rakam e, tespit edilebiliyor. E, bunun dışında 10 e, binlerce sahabenin e, isminin e, şu anda bilinmediğini göz önünde bulunduracak olursak İstanbul'a da gelen ordunun, ilk ordunun arasında çok sayıda sahabe hazaratının bulunduğunu düşünecek olursak bu sayı yadırganacak bir rakam değildir. Onun için İstanbul'umuz elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu müjdelerine nail olmak için birçok sahabenin, tabiinin, ulemanın, evliyanın akın ettiği, fete çalıştığı bir mübarek yerdir. Ama tabii ki bu müjde Hazreti Fatih'e nasip olmuş. Dolayısıyla da diyebiliriz ki Türk milletine nasip olmuş. Demin de dediğimiz gibi Rabbimiz Tebareke ve Teala aat kelimesinde sana men demin kum sizden her kim dininden dönerse İslamı bırakırsa Allah'a zarar veremez fesufi etillahu bi kumün yakında muhakkak Allah bir cemaat getirir Yuhibbuhum ve yuhbboo o onları sever onlar da onu severler edilletin alil mümininin azizetin alil kafirin inananlara karşı çok temazuludurlar kafirlere karşı çok heybetli vakarlıdırlar. Yüce nefise bilillahi ve tela'im. Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir tenkitçinin tenkidinden çekimmezler. Delik Fazlullah Bu Allah'ın lütfu keremidir. Bunu dilediğine verir. Bak dilediğine verir. İşte burada lütfu kereme mazhar olan milletler arasında Faris milleti ve Türk milleti en başta alanlardan oldu. Kesindir. Çünkü bu at kereme hitap ettiği dönemde Türkler Müslüman olmamıştır. Dolayısıyla Müslüman olmayanlara da kim dininden dönerse şeklindeki bir hitabın manası olamaz. O zaman Araplar İslam ile şereflenmiştirler ve bu ayet onlara hitap etmiştir. Hakikaten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Mekke Medine ehli ve dışarıdan bir iki kabile hariç diğer bütün Arap kabileleri irtidat etmiştir. Dinden dönmüştürler. Ve bu Bekri Sıddık radıyallahu anh onlarla cihada yönelmiştir. Namaz kılarız, zekat vermeyiz demişlerdi. Kimisi toptan çıkmışlardır. Yoldan çıkmışlardır. Allah Teala da benim kendilerini sevdiğim, onlar da beni seven kıymetli millet, bir millet getireceğim diye benim kimseye ihtiyacım yok. Yine ayet-i ve وَاِنْ تَتَوَلَّوِ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ فُمَّ لَا اَكُونُوا اَمْثَالَكُمْ Bu da İndaf-ı önceki surede, Muhammed suresinde yer alan bir ayet-i kerimedir ki siz benim dinimden yüz çevirirseniz sizin yerinize başkalarını geçiririm, getiririm. Sonra onlar sizin gibi olmazlar buyurmuştur. Burada da yine Faris milleti ki İmam-ı Azam Efendimiz onlardandır. Birçok hadis alimi İmam Bukhari'ler şair, Şahin Akşmetler, Ulema Evliya onlardandır. Türk milleti ki elhamdülillah Selçuklulardan, Osmanlılardan itibaren İslam'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Onlara bu ad işaret ettikleri birçok alim tarafından beyan edilmiştir işaret edilmiştir işte İstanbul'u fethedeceksiniz feleniyem ve emiruha o fetihte bulunan ordunun komutanı ne güzel komutandır diye met edilen Hazreti Fatih bu milletin evladıdır. veleniyem vel ceysu o ordu ve asker de ne güzel ordu ve askerdi denildi de, yine elhamdülillah Türk ordusuna işaret etmektedir. Açıkça delalet etmektedir ve o orduda Birçok alimler, veliler bulunmuşturlar. Bu şerefe ermek için gelmiştirler, iştirak etmişlerdir ve bu müjdeye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne güzel ordu müjdesine erişmiştirler. Şimdi demek ki bu bir lütuftur, ilahi bir lütuftur, fazl keremdir. Dersimizin başında Hazreti Fatih'in sözlerini size aktardığımız üzere işte Allah için gayret edenler ve niyet edenlerin sonunda Allah Teala'nın yardımına mazhar olacakları bir gerçektir ve bu görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek işaretleriyle sahabe zamanından başlayan fetih gayretleri ismi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ismine uygun düşen Sultan Muhammed Han'a nasip olmuştur. Ta Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye işaret ettiği, vasiyet ettiği Osman Ertuğrul oğlusun Ertuğrul Gazi Osman Gazi'nin Babası Orhan Gazi'nin dedesi kıymetli mübarek zat. Ta işaret ediyor Osman Gazi diyor ki oğlu Orhan Gazi Osman Ertuğrul oğlusun Oğuz Karahan neslesin hakkın bir kemter kulusun İstanbul'u aç gülzar yap. Yani İstanbul'u fethet gül bahçesi yap. Oğuz Karahan boyundan geliyorsun Türk soyundan geliyorsun Allah'ın aciz bir kulusun. tabii ki İslam'da soyla sopla iftihar yoktur üstünlük ancak takva iledir. Arabun aceme acemin araba üstünlüğü yoktur. Ancak Allah Teala kime İslam'a hizmet nasip ettiyse tabii ki o fert olsun, toplum olsun, ırk olsun, millet olsun İslam'a hizmet etme şerefine nail olanlar büyük bir dünya ahiret saadetine ermiş olurlar. Böylece gül bahçesi yap diye İstanbul'a... E, almasını vasiyet etmiştir Tabi Orhan Gazi'ye vasiyet etmiştir öyle e, Bütün padişahlar Oğullarına bu vasiyeti yapmışlardır Uzun yıllar sonra Torunlarından Sultan İkinci Murat Bir gün sabah namazını kılmış Mübarek insanlar Namaza devam ederler cemaate devam ederler Kur'an'a devam ederler Bak seccadesinde Kur'an okuyor Sure-i Muhammed'i Bitirmek Sure-i Fetih'e Başlamak üzereyken bir oğlunun daha dünyaya geldiği müjdesini almış. Sure-i Muhammed'den sonra Sure-i Fetih İnna Fetihna Sure-i Cellesi geliyor. Ee, Kur'an-ı Azimüşşah'ını hatmetmek üzere sırayla okuyanlar Sure-i Muhammed'i bitirince İnna Fetihna'ya başlıyorlar. Murat Han o zaman diyor ki, Ravza-i Murad'da bir gül-i Muhammed'i açtı. Murad'ın bahçesinde diyor, yani benim, işte evimde, ocağımda, bahçemde bir Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ona mensup onun ümmetinden bir gül daha açtı diyerek sevinç gözyaşları döküyor. Hicretin 835. yılı Recep-i Şerif'in 12. günü Cuma gününe denk geldiği bir gün vezirlerin, emirlerin ve alimlerin hazır bulunduğu bir toplantıda İki rekat şükür namazı kıldıktan sonra tekbirlerle, ezanlarla evet, kucağına verilen Hazreti Fatih'in kulağına Muhammed adı okunuyor. Şehzade Muhammed'in kudumu şanına aleme gülâb bu meserret saçılsın. Sultan Murat babası diyor ki oğlumun doğumunun şanı için herkese her tarafa gül suları saçılsın diyor Muhammed adı iki cihan peygamberi Muhammed Mustafa'nın adı sallallahu aleyhi ve sellem gül de Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem remzi sembolü işareti lale allah Teala'nın remzi olduğu gibi gül de Muhammed Mustafa'nın remzi Hz. Fatih'in ebesinin adı Gülbahar eşlerinden birinin adı Gülşah diğerinin adı Gülbahar Dünyanın en güzel gülü de onun elinde açılıyor ve İstanbul, İslam bol gülzar yapılıyor. Hazreti Fatih'in fethiyle böylece Ebu'l-Fethi ve'l-Megazi Sultan Muhammed Han aleyh-i rahmetü ve'l-Gufran diye halihazırda hazırda Fatih camisinde müezzinler tarafından okunuyor. Fetihlerin Gazaların babası Hazreti Fatih böylece doğuyor. Tabi babası Sultan Murat Hazretleri İstanbul'u fethetmeye çok hevesleniyor. Onun babaları da evvelce çok heveslendiler ve çabalar sarf ettilerse de bunu başaramadıkları için onlar ümidi kesmiyor, o sırada Hacı Bayram Veli Ankara Havalisi'nde çok tanınıyor, şöhreti afaka yayılıyor ve e, müritleri çoğalıyor. Edirne payitaht iken Haber Sultan'a ulaştırılıyor ki böyle bir zat çıkmıştır ve her gün etrafı çoğalmaktadır. E, devlet için bir tehlike arz etmektedir. Halbuki Allah dostlarının vatanın bölünmesiyle iş olmaz. Haşa onlar illaki vatanın bölünmemesi için, devletin çökmemesi için efendim insanların e, kargaşaya, fitneye düşmemesi için çok gayret ederler ama e, gammazlar, durmazlar efendim laf taşırlar dedikodu yayarlar, yalan yanlış haberler çıkartırlar. felanın işte cemaati çoğalıyor, filanın etrafında şöyle insanlar var, ne olacak işte şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar diye her zaman zeminde bu fitneler yaşanmıştır. Fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet eylesin. Şimdi, o zaman da askerler göndererek, Sultan Murat Han, Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye istetiyor. İşte kim olduğunu da bilmediği için, e, kimdir, nedir, eşkıya mıdır, evliya mıdır, görelim, tanıyalım, tanışalım da meseleyi buzığa kavuşturalım diyerek onu istetiyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de Akşemseddin Hazretleri de o zaman onun yanında bulunuyor, califelerinden, talevelerinden. Akşemseddin Hazretleri daha evvelce tabi ilmini bitirmiş, hafızlığını yapmış, bütün ilimden tahsil etmiş, tasavvuf yolunu seçerek Allahü Teala'ya kavuşmak için bir mürşit arayışına girmiş ve böylece işte e, uzak diyarlara, Şam'a, Halebe gitme e, heveslenmiş, hatta yola düşmüş. Sonra manevi bir çekişle. Hacı Bayram Veli onu kendisine çekmiş ve böylece onun kıssaları uzun ona mürid olmuş istifade etmiş bir zat. Hacı Bayram Veli hazirleri onunla da birlikte e, uzun yollar tabi o zaman Ankara'dan Edirne'ye gelmek e, bayağı zaman alıyor e, efendim geliyorlar e, o arada yollarda çok insanlarla görüşüyorlar e, kendisini e, götürmekle görevli olan işte ordu mensuplarıyla güzel istişareler yapıyorlar vaziler nasihatler çok tatlı bir yolculuk muhabbetli bir sefer oluyor ve geldiklerinde padişahın huzuruna tabi padişah e, nur yüzlü bir veli ile karşılaşınca Sultan Murat Hazretleri de Osmanlı padişahları da e, hepsi Allah dostları boş insanlar değil tabi ki mübarek insanlar insandan anlarlar e, bakıyor çok üzülüyor efendim herhalde çok zahmet çektiniz yolculuğunuzda uzadı kusura bakmayın sizi çağırttık diye özür beyan ediyor Hacı Bayram veli hazretleri de çok istifade oldu hak aşıklarıyla görüştük tanıştık nice dostlarla kaynaştık diyerek onu teselli ediyor ve böylece epey zaman geçiyor aralarında muhabbet hasıl oluyor o sırada bir gün yine baş başa sohbet ederlerken Hacıemsettin Hazretleri de eşikte, Hazreti Fatih de beşikte e, bulunuyorken Sultan Murat "Efendi Hazretleri, acaba bize fetih nasip olur mu? İstanbul'un fethine çok heves ediyorum. İslam toprakları arasında her tarafı fethettik fakat bu Bizans bu şekilde tam ortamızda duruyor bu da beni çok üzüyor ne zaman şu topraklar birleşecek araya bir fasıla girmeksizin tam İslam toprağı olacak ve Türk devletine katılacak diye hevesini rağbetini arzusunu isteğini bildiriyor bunun üzerine Hacı Bayram Veli Hazretleri uzun süre murakabede kalıyor manevi bir hale giriyor ve sessiz kalıyor. İşte burada şu soru akla geliyor. Allah dostları gaybı bilir mi? Allahu Teala ne buyuruyor? قُلَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا Göklerde, yerlerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez buyuruyor. E demek ki kimse gaybı bilemez. Ancak Allah bilir. Ancak اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلّٰهِ Gayb bilmencik Allah'a aittir fakat Allah Teala istediğine bildirir mi? Bildirir. Ve ma kana Allah Allah sizi ileride ne olacağını der gaybi ilimlere muttali kılacak, vakıf kılacak değildir. Velakinne Allah yectebi min rusuli men Allah resullerinden başlayarak velilerini de onlara tabi kılarak dilediklerini seçer buyuruyor. Demek ki Allah Teala herkese ileride ne olacağını bildirmez bildirse birçok imtihan hikmeti bozulur ancak rasullerinden başlayarak oradan min iptidai gaya için tefsirlerin beyanı ve çile rasullerinden başlar bildirmeye veliler de onlara ümmet olarak onlara tabi olarak bu ilimlerden hissedar olurlar yine cin suresinin ayetinde illa men irteba min rasul allah Teala kaybına kimseyi muttalik kılmaz ancak seçtiği rasulleri işte burada seçtiği rasulleri asaleten onlara vahi göndererek buna vakıf kılar ama velileri de onlara tabi olmaları hasebiyle onların ümmetleri ümmeti olmaları hasebiyle ne yapar bu ilme vakıf kılar müfessirler böyle beyan ediyorlar ki eğer burada sadece Rasulleri kayıptan haberdar eder, dilediği gayıpları onlara bildir diye mana verirsek, olmaz. Çünkü meleklere de bildiriyor, Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor. Bir sene içinde neler olacak, şu zaman ne olacak, kim ölecek, kim kalacak. E bunlar meleklerin görevleri alanına gülüyor. Göre. Bunlar da kayıpla ilgilidir. E bunları meleklere bildirdiği kesindir. E ne, rasul olmayan nebiler var. Bunca peygamberler var. Onlara da bildirdiği açıktır. E Kehf suresinde Hızır Aleyhisselamı mesela, e çocuğun e, küçük bir çocuğun ileride yaşasa e, büyük bir kafir olacağını Anasını babasını da zorla kâfir edeceğini haber vermiştir Bu Kehf suresinin ayetidir Halbuki Hızır aleyhisselamın peygamber olup olmadığı bile ihtilaflı bir konudur e, Sadece rasullere bildiriyor dersek O zaman e, nebilere de bildirmiyor anlamına gelir Meleklere de bildirmiyor anlamına gelir e, Bu doğru değildir Madem meleklere bildirdiği kesin sabittir Nebilere bildirdiği sabittir O halde velilere bildirdiği de sabittir velilerin kerameti haktır ehli sünnete göre gayıpla ilgili bilgi de bu kerametler kabilindendir bunları inkar edenler ehli sünnet mezebinden hariçtirler kendilerini ne kadar da ehli sünnet sansalar saysalar ehli sünnetin cumhurunun ekseriyetinin e, hatta ittifak ettiği e, ittifak ehlinin görüşlerinden hariçtirler dışta kalmıştırlar Allah muhafaza buyursun Hacı Bayram Hazretleri ne buyurdu Padişahım İstanbul'un fethini sen de ben de göremeyeceğiz. Ancak şu beşikteki çocuklar şu eşikteki köse sakalı işte o zaman az çıkıyor. Aksemset'ine işaret ederek daha yeni işte genç çünkü Aksemset'in Bunlar Bunlara nasip olacağı görülüyor buyurdu. Ve bu buyruğu üzerine de aynen tahakkuk etti ve Hazreti Fatih bu şuurla yetişti. Hacı Bayram Veli'nin o müjdesiyle yetişti. Ve İstanbul'un fethi için birçok planlar yaptı. çocukluğundan beri oyunları bile tabi ona göre güçlü hocalar, Molla Güraniler, Molla Hüsrevler ne alimlerin elinde yetişti. 21 yaşlarında ne işler gördü, ne diller bildi, ne ilimler tahsil etti, ne fenler, efendim, ne sanatler, ne hünerler. Ve sahip oldu ama işte hocası onu falakaya yatırdığını haber alınca babası hiç itiraz etmedi. Çocuğunun yetişmesini isteyen işte böyle Fatih'in babası gibi ciddi olur, gayretli olur. Büyük alimlere çocuğunu teslim ederek o çocuğundan ümit var olur. Hz. Fatih bu şurla yetişti. Allah dostlarına çok yakın oldu alimlerle, velilerle hep irtibat kurdu. Onların, onlar gibi giyinmeye, onlar gibi yemeğe, içmeye çok özen gösterdi. Medreselerde yetişti. Fetih şuuruyla yetişti. Ve böylece İstanbul'u fethetmek üzere ordularını cemetti, etti. Topladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak üzere yola çıkıldı orduda birçok alimler var Akşemseddin Hazretleri olmak üzere veliler Akbih Sultan Molla Feneri Hazretleri Molla Güran Hazretleri Şeyh Sinan Hazretleri gibi veliler hep talebeleriyle gelmişler katılmışlar İstanbul'un önlerinde ordugah kuruldu önce İslam tebliğ ediliyor İslam'ı kabul edin, sizle uğraşmayalım. İslam tebliği Bizans tarafından reddedilince o zaman şehir kuşatılmaya başlanıyor. Fakat kuşatma süresi uzayınca ve bir netice elde edilemeyince bazı devlet adamları ümitsizliğe düşüyor. Acaba şehir anlamayacak mı derken Haçlı ordusu Bizans'a yardıma koşuyor, koşacağı sanılıyor. E, muhasaran devam ettiği sıralarda Avrupa'dan asker ve erzak getiren gemiler Osmanlı donanmasının müdahalesine rağmen şehre girmeyi başarıyorlar e, kafirler görülmemiş şenlikler yaparken Müslümanlar çok üzülüyorlar bunun üzerine bazı devlet ricali padişaha gelerek bir sofinin sözüyle bu kadar askeri topladın burada kırdırdın açısız perişan hazineyi tükettin Firengistan'dan da kafire yardım geldi, fetih ümidi kalmadı diyecek kadar ileriye gittiler. Bak bir Sofi'nin sözüyle ne demek? Akşemseddin'e soruyorsun, Allah'ın dostu velisi Akşemseddin Hazretleri diyor ki fetih nasip olacak, yola çıkalım diyor. Ve asker toplanıyor, toplanıyor, yüz aşkın ordu Edirne'den geliyor. O Diğer yerlerden de bütün İslam aleminden gelenler oluyor. E böylece büyük bir ordu cem oluyor. E bir Sofi'nin sözüyle diyor buraya bu kadar insanı getirdin. Padişah e, Ahmet Paşa'yı Akşemselet'in Hazretleri'ne göndererek Şeyh Efendi Hazretleri'ne sorun kaleyi fethetmek, düşmana zafer kazanmak ümidimiz kalmış mıdır? Akşemselet'in Hazretleri diyor ki ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar Müslüman ve gaziler bir kafir kalesine doğru hücum ederse ümitsiz olur mu inşallah Teala? Fethi'nin Hüseyin olur diyor. Fakat Hazreti Fatih bu genel cevapla yetinmeyerek tekrar Ahmet Paşa'yı gönderiyor ve sorduruyor. Vakit tayin etsin. E bu çok zor iş. Ama Allah'ın bildirmesiyle Allah'ın dostları gaybı bilirler. Allah'ın bildirmesiyle bildirdiği kadar bildirmeyi dilediği anda işler Allah'ın elinde. Gayb anahtarları Allah'a aittir. Ancak bildirmek istediğine bildirir. Bu velilere bir keramet kabilindendir. Akşemsedin Hazretleri... Murakabeye dalıyor, başını Eyvallah-u Teala'ya yalvarıyor, mübarek yüzü terledikten sonra başını kaldırarak, iş bu senenin, cemaziyel evvel ayının 20. günü, seher vaktinde, inanç ve gayretle falan taraftan yürüsünler, o gün fetih müyesser ola, Konstantiniyye'nin içi ezan sesiyle dola ve asker sabah namazını kal'a içerisinde kıla. Diyerek genç padişaha Mektup gönderiyor i̇şte, al, El de abdü yüdebbir Kul tedbirini alır Allah takdiri buyurur Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabının sünneti ve cüzere Elden gelen gayret gösterilecek Evliyaullah'tan himmet istenecek Allah dostlarına müracaat edilecek Onların sözleri hafife alınmayacak Efendim sadece Görünen tedbirlerle yetinilmeyecek Dua ordusuna Başvurulacak İşte Akşemseddin Hazretleri'nin tayin ettiği gün ve saat doluyor. Sultan Muhammed Han ordunun başına geçiyor ve hocası Akşemseddin Hazretleri'nden okumak için bir dua istirham ediyor. Akşemseddin Hazretleri de Ya Fakih Ahmet diyerek himmet talebeyle bu zatı vesile kılarak allah Teala'ya tezzerru ve niyaz ile Allah'a yalvar bu zatı vesile kılarak e, hücuma başla diyor. Sonra çadırına girin Akşemsedin Hazretleri Benim yanıma hiç kimseyi sokmayın Diyor kapıları iyice Kapatın i̇şte Allah dostları bu gibi durumlarda Allah Teala'ya müracaat ediyorlar Nasıl ki Kıbrıs'ın e, Fethi müyesser olsun diye Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri e, Merhum İhsan Efendi ve vs. E, Hoca Efendilerle 40 gün e, Duaya ve zikre Girdikleri gibi Vesair vesilelerle Dualarda Niyazlarda bulundukları gibi her zaman her zemin her dönemde Allah'ın dostları böylece manevi bir ordu olarak dua ordusu olarak İslam askerine himmet etmişlerdir. Böylece yeniçeriler, azaplar, dalkırışlar, serden geçtiler, akıncılar, gönüllüler, erenler, veliler hepsi Sultan Muhammed Han'ın buyruğuyla İstanbul üzerine akın ediyorlar. E Sultan Muhammed Han da diyor ki akşamset nazlır yanıma gelse de. E, bana bir himmet etse diye düşünüyor Hazret Akşemseddin gelmeyince bulunduğu çadıra gidiyor çadırın her tarafı iyice kapatılmış e, fakat e, Hazreti Fatih Hançeri ile çadırın ucundan biraz keserek içerisinin görülebileceği kadar bir delik açıyor içeri bir de baksın ki ne görsün Akşemseddin Hazretleri kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış başından sarığı düşmüş saçı sakalı nur gibi parlıyor toprağa bulanmış vaziyette ağlıyor ve İstanbul'un fethi gerçekleşsin diye allah Teala'ya yalvarıp dua ediyor, gözyaşı döküyor. Böylece onun bu halini görünce Hz. Fatih doğruca yerine dönüyor ve daha nice Evliyaullah'ın himmetlerini alıyor. Bu işler laflı olacak şeyler değil. Evliyaullah'ın himmetiyle olacak işler bunlar. Bunların en önemlisi de Molla Cami Hazretlerinin Nefahatü Lisi isimli eserinde zikredildiği üzere Hoca Muhammed Kasım Hazretleri anlatıyor. Ubeydül Hazretleri, Silsile-i Aliye'mizden Hacı Ubeydül Ahrar Hazretleri'nin torunu. Bir gün Hacı Ubeydül Hazretleri Semerkant'te otururken felan atımı erleyip getirin buyurdu. Atı getirdiler. Müritlerinden bir kısmını beraberinde alarak binip gitti. Şehrin bağlarından Çıkmak üzereydiler ki müritlerine sin gelmenize ihtiyaç yok. Dönünüz dedi. Hepsi döndüler. Ubeydullah Hazretleri o zaman Abbas çölü. Deşte Abbas diye bilinen sahraya yöneliyor. Ben diyor edebe riayet etmeden çünkü dönün dedi. Ama ben arkadan nereye gidiyor acaba diye bir miktar daha Hacı Hazretlerin arkasında yürüdüm. Ubeydullah Hazretleri e, atına binmiş bir o yana bir bu yana seyirtmeye başladığını gördüm diyor. Hacı Ubeydullah Hazretleri Nakşi Tarık'ımızın Ulularından, Silsi Aliye'mizin ricalinden bu büyük zat, Semerkant'te ziyareti nasip oldu birkaç kere. Bazen görünüyor, bazen de görünmüyor durumdaydı. Daha sonra evlerine döndüler, yine küstah bir tavırla diyor, o halinin ne olduğunu kendisine sorduğumda şöyle buyurdular. Anadolu Padişahı Sultan Muhammed Han, kafirlerle karşı karşıya gelip bizden yana müteveccih oldu. Bize yöneldi, bizden yardım istedi, himmet istedi. O zamanın gavsi, en büyük zat Hacı Abdullahlar Hazretleri. Ona diyor, bana yöneldi, benden himmet istedi, yardım istedi. Bu yüzden ona yardım etmemiz icap etti. Allah'a hamdolsun, mansur ve muzaffer oldu. Biz de böylece geri döndük diyor. Hacı Muhammed Kasım Hazretleri şöyle anlatıyor. Babam Abdülbaki Anadolu'ya gelip Sultan Beyazıt, Sultan Fatih'in oğlu Sultan Beyazıt ile görüştükten sonra şöyle bir şey nakletti. Sultan Beyazıt bana dedi ki, Babanız Hacı Ağabeyli Ahran Hazretleri'nin nasıl bir elbise giydiğini, mübarek simalarının nasıl olduğunu, boz bir atının olup olmadığını sordu. Ben de anlattım. Bunun üzerine şöyle buyurdular: Babam Sultan Muhammed Hans, Beyazıt anlatıyor şimdi. Benim babam diyor Fatih Sultan'dan işittim ki. Hazreti Fatih'ten bizzat işitmiş Sultan Beyazıt. Falan zamanda, öğleden sonra, felan yerde kafirlerle karşılaştık. Kafirlerin ordusunu galibiyete yakın görünce, Koca Ubeydullah Haz Hazretlerine, Ubeydu Hazretlerine yöneldim, teveccüh ettim, rabıta ettim. Ve sizin anlattığınız elbiseyle, aynı sima ve at ile bir velinin zuhur ettiğini gördüm. Bana dedi ki, ey Sultan Muhammed Han korkma. Ben dedim nasıl korkmayayım kafirlerin ordusu çok kalabalık. Bu sefer mübarek yenlerini açıp içeri bak buyurdu. Baktım ki büyük bir sahra içinde hadsiz hesapsız Müslüman askeri. Hacı Übedullah Hazretleri buyurdu ki bunların hepsi sana yardımcıdır. Şimdi şu tepenin üzerine çık dur. Davula üç defa vur ordunun savaşmalarını emret. Hazreti Fatih diyor ki vezirler diyor o esnada yanımdalar. Düşman askerlerin çokluğu sebebiyle e, ümitsizlik halinde kendi kendime söylendiğimi şaşıp kaldığımı zannediyorlar. Çünkü onlar Hacı Übedullah Hazretlerinin Tayyi mekan yoluyla Semerkant'ten İstanbul'a geldiğini görmüyorlar. Ben Hacı Ubedullah Hazretleri'nin buyurduklarını yaptım ve Ubedullah Hazretleri'nin de at sürdüğünü gördüm. Düşman bozguna uğrayınca Hacı Hazretleri'ni aradımsa da yanımda ondan hiçbir eser göremedim. E, ellerini öpecektim, dualarını alacaktımsa da tabii o evine döndü ya Sahradan. Böylece e, sonra oğlu İstanbul'a teşrif ettiklerinde Hazreti Fatih'in oğlu Beyazıt ile bu konuşma aralarında geçtiğini Molla Cami Hazretleri ki hurafe yazmaz Nefahatülüz isimli naklediyor. Dolayısıyla İstanbul Fethi müesser oluyor ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz burçlarda görünüyor. Ulubatlı Hasan üzerine atılan ateşlerle yarıya kadar yanıyor. Tamamen ümit kesiyor. Yarı yolda şehit olacak duruma gelip hiç e, Burçlara sancağı bayrağı çekecek güç kendinde bulamazken Muhammed Mustafa'yı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bana gel bana gel diye onu görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tabi İstanbul'un fethini müjdeleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethinde hazır bulunmaz mı? İşte Ulubatlı o e, efendim hevesle o gayretle kainatın efendisiyle o İstanbul surlarının burcunda buluşma azmiyle sancağı dikiyor. Sabah saatlerinde, e, seher vaktinde, böylece fetih müyesser oluyor. Sonra Hz. Fatih Ulubatlı'nın yanına gelip de mübarek cesedinin yanmış halde görünce, öpünce, çok etkileniyor, duygulanıyor ve senin gibi bir insan İstanbul'un fethi beni ne kadar sevindirdiyse senin gibi bir insanın mübarek bir insanın mübarek bir şehidin komutanı olmak da bundan az beni sevindirmiyor diye onun şehit olmasına üzüntüsünü hasretini dile getiriyor bir yandan da onun büyüklüğünü ifade ediyor ve böylece şehre top kapıdan giriliyor e, tabi bütün halk sağa sola dizilmişler e, Fatih'i tanımıyorlar ee, Akşemseddin Aksakallı yanında işte o mudur diye ona iltifatlar yağdırıyorlar onu patikçe sanıyorlar ee, o da e, Sultan Muhammed hanı gösteriyor ama o diyor ki manevi fatih budur ee, ona iltifat edin ona hürmet ve tazimlerinizi ifade edin böylece İstanbul'a girildikten sonra evet Akşemseddin Hazretlerine günü saati nasıl tespit ettiği Sorulunca diyor ki allah Teala'nın bildirmesiyle ve Hızır Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'ın işaretiyle Çünkü Hızır Aleyhisselam'la e, arkadaşlığım var, onunla e, görüşmelerim var idi Ledün ilimlerinden bahsederken İstanbul'un fetih vaktini Hızır Aleyhisselam'la çıkarmıştık diyor Ve allemna uledünna ilme Hızır Aleyhisselam Ledün ilminin padişahı Allah ona ledün ilmi öğretmiş. Kalefet edildiği gün diyor, bu çok evvelce çıkartmıştık bunu diyor. Kalefet edildiği gün, Hızır Aleyhisselam'ın baktım yanında Evliyaullah'tan bir cemaatle Hisarak İstanbul surlarına girdiğini gördüm. Kalefet olunduktan sonra da baktım, Hızır kardeşimi kalenin üzerine çıkmış, oturur halde gördüm diyor. O zaman Hazreti Fatih diyor, Hocam diyor, ya Allah diyerek, girmek var iken, ya Fakih Ahmet diyerek, Allah dostlarından himmet isteyerek Fakih Ahmet'in de kim olduğunu bilmiyorum Ya Fakih Ahmet diyerek Himmet isteyerek benim bir dua sizden Talep ettiğimde bu duayı bana Öğreterek e, girmemi Emrettiniz Ya Allah deseydik daha evlat değil miydi Diye sebebini soruyor Akşemseddin Hazretleri Diyor ki Fakih Ahmet ismindeki zat O zamanki kutup tasarruf sahibi Allah Teala dilediği kullarına Yetki vermiştir tasarruf vermiştir Fel müdebbirat emra bütün işleri yöneten ruhlara yemin ediyor. Fahrul Razi Hazretleri, Beyza Beyzavi Hazretleri tefsirlerinde e, nüfusu kutsiyeden, kutsal ruhlardan ve nefislerden bahsediyor. Ve bu ayet-i tefsirinde de Allah Teala'nın meleklere nasıl yönetimler, yetkiler, tasarrufler verdiği gibi e, meleklerden daha üstün olan e, insanın, insanların velileri, meleklerin velilerinden üstün insanların velileri. E, onların ruhlarına da Allah Teala böyle Tasarruflar, yetkiler verdiklerini tefsirler beyan ediyorlar. Onun için Allah dostlarından tasarruf, Allah dostlarından nimet istenmesi bize emrediliyor. Tasarruf sahibi olduğundan Allah Teala'nın yardımı o zatın vasıtasıyla ve onun bereketiyle göndereceğini bildiğim için onun ondan nimet istemeni sana söyledim diyor. Tabi bu zatın kim olduğu anlaşılamayınca Aksemşet Hazretleri'nin kendisinin Fakih Ahmet diye tevazu olsun diye kendi adını söyletmediği ancak fakir Ahmet lakabıyla kendisinden himmet istenmesini e, emrettiği arifane bir tavır takındı rivayetler arasında yer alıyor demek ki Allah dostları himmet ettikleri zaman himemur rical tekleul cibal büyüklerin himmetleri dağları deler geçer İstanbul'u da fetheder İstanbul'un fethini de hazırlar Sonunda tabi Hazreti Fatih'in en büyük isteklerinden biri de Ebayü Belansari Hazretlerinin kabri şerifi kaybolmuş, deris olmuş, eseri kalmamış, izi belli olmamış. Aslında Rumlar çok itibar ediyorlardı. Ta o zaman gömüldükten sonra kabrine nur yağdığını bütün herkes görüyordu. Hatta İstanbul halkı e, susuz kaldıkları zaman, e, yağmursuz kaldıkları zaman o zamanki Rumların bile İbni Abdilber Hazretleri bunu e, ve vs. sahabe-i kiramdan bahseden eserlerde e, kaynağını da isteyenlere, soranlara gösterebilirim. E, zikrediyor, Ebay Benesar Hazretleri'nin kabrinin yanında yağmur duası yaptıklarında onun hürmetine yağmur yağdırıldığı İstanbul'a e, defaatle görülmüş bu itibarla e, çok itibar ediyorlardı. Ancak e, 50-100 sene kadar önce İstanbul'un fethinden 50 sene ve 100 sene arası bu arada e, çok büyük e, akınlar efendim e, İstanbul kuşatmaları olduğundan e, kabri şerif e, kayboluyor, izi kalmıyor. Bunun üzerine Hazreti Fatih Hocası Aşem Üniversitesi'nin Hazretlerine müracaat ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, darı, ve Kainat Efendisi'nin evinde misafir eden Ebu Ayubel Ansari Hazretlerinin İstanbul surlarına yakın bir yerde gömülü olduğunu okumuştum kitaplarda. O zatın e, kabr-i şerifinin de bulunmasını rica ediyorum diye talepte bulunuyor. Ve Akşemsedin Hazretleri diyor ki şu dağın eteğinde bir nur görüyorum. O tarafta olsa gerektir. Şu anda e, durduğu mübarek yer zaten dağın dibinde. Oraya doğru gidiyorlar. Oraya geldiklerinde mübarek Seccadeyi seriyor, iki rekat kılıyor. Yalvarıyor, dua ediyor. Ondan sonra, ya seccadeyi de tam üzerine sermişiz. Burayı kazın, buyuruyor. Ve böylece, yine de Hz. Fatih'in tabii tam kalbi unutmayın olsun diye, tam açıkça görsün diye, işaret, bir işaret belirsin diye, diyor ki, orada bir yazı bulacaksınız. Dediği üzere, e, kabri şerif açıldığında, Hada kabru halid bin zeyd, halid Zeydin kabri diye küfi hat ile e, isminin yazıldığı hatta bulunca Hazreti Fatih çok seviniyor, müjdeleniyor. Hatta Efendi Hazretlerim'den dinlemişim, o da Efendi Babamız'dan dinlediği üzere kabri şerifin e, yerinin bulunması esnasında Halid-i Mizeyid'e Bayu mübarek ayakları e, biraz topraktan beliriyor. tabii hem şehit olması hem sahabeden olması münasebetle e, dipdiri duruyor, çürümemiş olduğu kesin. Ayaklarını öpmek istiyor. Hazreti Fatih ayakları çıkınca ayaklarına uzanıyor. Ayakları öpmek isteyince Belen Sari Hazretleri'nin ayaklarını çektiği. Tabi onlar diri kabirlerinde. Şehit olmaları Hacebile de özellikle bir manevi hayatları vardır. Üstadımızdan dinlediğimiz rivayetler arasında yer alıyor. Böylece Hazreti Fatih orada bir cami yapılmasını, medreseler yapılmasını, odalar yapılmasını ve akşam Üstet'in de orada talebeleriyle, e, yerleşmesini, ilim okutmasını, zikir yaptırmasını çok rica etse de Akşemsed Nazirleri tabii e, Gönü'ye, Bolu'nun göynük kazasına e, gitmek istiyor ve orada vefat ediyor. İstanbul'da daha ikamet etmiyor. Bir zaman zaten gizleniyor, ibadet ediyor. Bu Edirne Kapı'ya yakın e, Akşemse, Hırkay-ı Şerif'in orada Akşemseddin mahallesinde 3 e, gün kadar orada gizlenmiş, ibadet ettiği için sonra bulunuyor oraya o, o, efendim, isimle anılıyor. halihazırda hazırda Akşemseddin diye anılıyor. Fakat daha sonra İstanbul'da durmuyor. Bu zatlar şöhretten çok sakınıyor. Şöhret afet olduğunu bildikleri için. Şimdi meşhur olayım diye millet neler yaparken onlar meşhur oldukları fark edilince hemen terk ediyorlar. Uzaklara geçiyorlar, gidiyorlar. Oralarda da hizmet ediyorlar. Talebe okutuyorlar. Ve Dünyanın her tarafına İslam'ı yayıyorlar Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra tabii ki ilk işi olarak e, Ayasofya'yı ibadete ayırıyor Vakfediyor ve ikindi namazını Hemen Ayasofya'da Eda ediyor o cuma namazı için Ayasofya'yı hazırlıyor işte e, Başkaları e, Diğer kardeşlerimizin de herhalde Diğer programlarda olmuştur ben çok haberim olmuyor ama e, Onlarda da dinlediğiniz üzere Kabe tam önüne gelmeden tekbir al tekbirleri tekrarlayarak tam Kabe e, Ayasofya'dan kendisine açılarak aradan mekanlar e, açılarak Kabe'ye e, niyet ederek tam gözü önünde e, hizasında e, tekbir getirerek Ayasofya'da imam oluyor. İlk hutbeyi Akşemsedin Hazretleri okuyor ve böylece İstanbul İstanbul oluyor ve insanlar hiçbir zaman için Müslüman olmaya zorlanmıyor. La din. Dinde zorlama yoktur'un manası nedir? Kimseye zorla Müslüman ol denemez. Çünkü zorla Müslüman oldum dese de Müslüman olmaz. İslam teslimiyet boyun eğmek, inkiyat demektir ki bu kalbin inanması ve tasdik ile olacak bir şeydir. Onun için kalpten inanmadıktan sonra dille ben Müslüman oldum dedirtilerek zaten Müslüman olmak hükümsüz olur, geçersiz olur. Bundan dolayı. Ki herkes dini üzere hal üzere bırakılıyor fakat insanlar tabi İslam'ın güzelliğini Müslümanların güzel ahlakını gördükçe kendileri Müslüman olmayı tercih ediyorlar Fatih Ayasofya'ya doğru ilerlerken kadın erkek çoluk çocuk genç ihtiyar her yaştan Rumu Ermenisi etrafına doluyor Fatih görünce korkuyla gözyaşıyla yerlere kapanıyorlar işte bizi kestirecek astıracak sanıyorlar Hazreti Fatih de Allah'a karşı şükür seççesine kapanıyor Evet herkes yerde ama kimisi İzzetle, Allah'a karşı secdede, kimisi zilletle, küfrün hakirliğiyle yerde. Hz. Fatih kalabalığı sükunete davet ederek onlara ne diyor? Kalkınız. Hepinize söylüyorum ki bu andan itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda gazabımdan korkmayınız. Yani ben size öfkelenecek değilim, sizi kırıp geçirecek değilim. Yani o zaman hiç beklenmedik bu tavır Rum halkını, Bizans halkını çok etkiliyor ve Osmanlı'nın sarığını görmek, Latin serpuşunu görmekten evladır dedirtiyor. O zamana kadar çünkü çok haksızlıklar uğratılmışlar, ezilmişler, köle edilmişler, kullanılmışlar. Halk efendim bir azınlığın zevkine, safasına kurban edilmiş. Bütün halk onlara çalışıyor. İslam medeniyeti, Akşemseddin'in tavsiyeleri, İslam'ın harp hukuku, Yaşlara dokunmayın, işte kiliselerinde ibadet eden rahiplere dokunmayın, çocuk çocuğa dokunmayın, şuna dokunmayın. İslam'ın harp hukuku hiç bir zaman görülmemiş bir hukuk. Savaşta bile insan haklarına son derece riayet eden, işkenceyi yasaklayan, uzuvların kesilmesini yasaklayan ancak tabii savaşta sen müdafaa etmezsen mücadele etmezsen o seni öldürecek durumda olduğu zaman efendim El silah tutanlarla savaşmak e, meşru edilmiş Geri kalanlarla geri kalanlara dokunmak Taarruz ve saldırı e, yasaklanmış olan İslam hukuku e, Aksem Sedni Hazretleri tarafından diğer alimler tarafından Hazreti Fatih'e devamlı iftar ediliyor ve öğretiliyor Ve ona göre zaten Hazreti Fatih de bunun e, Bilincinde şuurunda İslam eğitimi almış e, Allah'ın dininin hükümlerini öğrenmiş Çocukluğundan beri bu şekilde Bu şekilde İslam'ın izzetiyle aziz olmuş bir milletin evladı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesine nail oluyor ordusunu da o müjdeye nail kılıyor böylece elhamdülillah bir çağ kapanıyor karanlık çağ kapanıyor nurlu bir çağ açılıyor yeni bir çağ açılıyor ve İslam'ın izzeti ve kıymetli Türk milletinin İslam'a bu hizmeti tarihe geçiyor Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri daha nice hizmetler maddi manevi nusretler yardımlar, zaferler, fetihler müesser eylesin demekten kendimizi alamıyoruz bu vesileyle Hazreti Fatih'i ve o kıymetli orduyu rahmetle yad ediyoruz bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve bugündeki vatanımızın korunması için ve bölünmemesi için serhat boylarından übet tutan askerlerimizi ve yine bu vatan uğrunda vatan müdafağının şehit düşen askerlerimizi kollarını kanatlarını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyoruz Allah Teala ve Teakkadil Hazretleri fazluk Keremiyle ecdadımızın din mübini İslam'a yaptığı hizmetlerin bereketini biz ahvallarında evlatlarında göstersin yeniden parlatsın. Allah Teala o kıymetli atalarımızın Salahı, takvası İslam'a hizmetleri hürmetine Yeniden bu aziz milleti Bu Necip milleti allah Teala ve Tekaddes Hazretleri iki cihanda aziz eylesin, İslam'a hadim eylesin Ehli sünnet ve cemaat Merkezinde cem eylesin Vatanımızı iç savaştan dış savaştan Muhafaza eylesin Terör belasını durdurup allah Teala Akan kanları durdursun ve Sevgi varış içerisinde Vatanımızın muhafazasına, müdafasına ve bu vatanda Hazreti, özellikle Hz. Hazreti Fatih'in bize hediye ettiği bu İstanbul'umuzda iman ile, ibadet ile, Kur'an ile, zikir ile bu dünya vatanımızdan ahiret yurdumuzu kazanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı azad eylesin. Bu vesileyle başta, ...Hazreti Fatih Sultan, Yavuz Sultan, Kanuni Sultan ve Selatın Osmaniye'nin ervahı için... ...ve İstanbul'un fethine katılan bütün askerlerin, şehitlerin, gazilerin ervahı için... ...ve şu anda da vatanımızı müdafaa eden şehit askerlerimizin ruhları için... ...El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri